ecek. Demin geç kaldığını, zaman kaybettiğini düşünüyordu. Şimdi işte hakikat gözyaşlarıyla, ızdıraplarla önünde birden meydana çıkmıştı. Şimdi ne yapacak? Evvela Ahmet Cemil'de bir hiddet ve berana hasıl olmuştu. İhtilacatla yumruklarını sıkıyor, odasında geziyor, bir şeyler yapmak istiyordu kardeşini bu betbahtlıktan kurtarmak için bütün va hastalara bütün kuvvetlere malikmişçesine yalnız şimdiye kadar lakaet kalmış olmasına kızıyordu fakat bu ilk iddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz sis'si demin titreyen asabını uyuşturdu şimdi bir gevşeklik duyuyor bu hakikate karşı çaresizlikten azim bir füturla şuraya oturmak biraz evvel aşkın şiirini okuduğu şu köşede İçeride ağlayan kardeşi için Hazim sakit gözyaşlarını akıtmak istedi. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu. Daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti. Cemil açsana. Validesinin bu ziyaretinde İkbal'den bahsedileceğini derhal anladı. Kapısının sürmesini çekti. Karanlıkta mı oturuyorsun Cemil? Yasanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı, mumunu yaktı. Hafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı. O vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözlerle annesine baktı. İkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Sabiye Hanım'ın biraz evvel büyük anne olmak süruruyla siması parlayan bu kadının şimdi çehresi gevşemiş, gözlerine bir endişe düşmüştü. Kapıyı tekrar kapadı, tekrar sürmeledi. Diceğim yemeğe gelmedin." dedi. Sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek oğlunda ne tezir hazırl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak yine gitti." dedi. Ahmet Cemil eniştesinden bahsedildiğini anladı. Demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. "Yine babasına mı?" dedi. "E tabii değil mi?" "Yok, hiç tabii değil." Bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. İhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi Bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor, akşamları yemek yedikten sonra duramayarak bir bahane icat ederek İkbal'i yalnız bırakıp gidiyordu. Sıhhatinde hiç babasına uğramak adeti değilken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bir tabi dikkate çarptı. Bu babasına muhabbetinden hastalık üzerine bateten uyanıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi. Bunun şüphe edilmiyordu. Bu akşam seher vakasından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmet Cemil'in beynine bir şimşekle gelerek geçti. Annesi hala kendisine bakıyordu. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti. Ah mülevvez mahluk. Sabiye hanım diyordu ki onu gördükçe iktiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki bu halde ne için gidiyor bu kıza yazık değil mi? Think efendi Ahmet Cemil'in gözü önüne geldi. O zayıf, tersûde vücudu hareketten, nutuktan muattal bir yatağa serilmiş, karşısında gençlik toyu yanıyla taze duran genç karısının yanında vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek bu vücuttan istifade edememek hüsranıyla ona belki kinle, husumetle, yaralı bir canavar nigahıyla bakarak gördü. Sonra onu bir an evvel nezarde görmek isticadi ile tetkike gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor o gözlerden ateş çıkıyor sonra o taze kadın babasının büsbütün ölmesine muntazir oğul bu aci şiddetin karşısında gülüyorlar alay ediyorlar güya yine kudurdu diyorlar Ahmet Cemil bütün bunları hayalinde tertip ve icat ettikçe dudaklarına bir nefret lakadı gibi "Ah mülevves mahluk." cümlesi geliyordu. Validesinin yalnız son sözüne cevap verdi. "Evet, ikbari ne yapacağız?" O vakit Sami Hanım oturdu. Bir şey yapamamaktan, kızın betbahtlığına karşı aciz olmaktan mütebellit bir yersiz ızdırabıyla ellerini kavuşturdu. Parmakları birbirine giriyor, gözleri medet bekleyerek Ahmet Cemil'e bakıyordu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede Ahmet Cemil karşısında, minlerin kenarına oturarak mumun sarı titrek hafif ziyaası arasında birbirinin donuk Yarı müslim görünen çehrelere bakışarak durdular. İnsanların bazı fevran devreleri vardır ki küçük bir istihsar dakikasıyla başlar. Bu dakikada gözler birbirini istifsar ediyor gibi durur, güya ağlayalım mı sualiyle bakışır. Bu dakika uzun bir zaman kadar hatıralarla malidir. Bu bir dakikada bütün yaralar henüz taze kanıyarak, her biri bir başka hatıranın ateşiyle yanarak inkishaf eder. Kalbin binlerce noktalarından birer ızdırap eniyeniyle binlerce menfez açılır. Türlü kırık ümitler, acı yeisler, matem hediyeleri acı, bir kabristanın ervah-ı bezmi gibi feryatlarla, giriyelerle sürüne sürüne buluşurlar. Bir grif ve matem mecmuası. Yalnız küçük bir dakika. O vakit gözler kapanır, güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema. Artık ağlamak zamanı gelmiştir. Şimdi bu anne içeride yeğisinden kıvranan kızı için şurada artık nefsinizi zapt edemiyor, ruhunun bütün tutuşmuş ihtiyacıyla gözyaşlarını salıveriyordu. Ahmet Cemil dudaklarını sıkıyor, annesini görmemek için yere bakıyordu. Nihayet Sabia Hanım söylemeye başladı. Birinci defa olarak yüreğini boşaltmak, bütün hissettiklerini oraya, ortaya döküvermek istiyordu. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş, kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. İnsan emellerini tezgib eden şeyleri istediği şekilde teville çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. Damadının aleyhine şahadet eden vakaları hep böyle müsait tefsirlerle telakkiye etmiş, fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. Fakat artık mümkün değildi. Şimdi hepsini söylüyordu. Onu taa ilk gününden beri sevmemişti. Onda ta yin olunamaz bir şey duymuş. Bu adam kızımı mesut etmeyecek demişti. O küçüklükler, bayaallıklar, maneviyetinin kisesi gibi bütün vücudu etrafında Tanrı'dan hassasit havası onu taa ilk gününden beri duymuştu. O yatacak bir yatak, oturacak bir sofra, elbisesini süpürecek bir mahluk bulmak, bunları mümkün mertebe ucuz satın almış olmak için evlenmişti. Her gün bir huysuzluğuna, bir kabalığına tesadüf olunuyordu. İyi ütülenmemiş bir yakalık, gömleğinde unutulmuş bir düğme, İkbal'i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak, yemek beğenmemek, kahveye itiraz etmek. Bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. Sonra İkbal'i doğrudan doğruya tahkir etmeye başlamış, saçının örgüsüne, gömleğinin biçimine, çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. İkide bir de Bilemiyorsun, bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat ederdi. Öyle gülüşleri, bakışları vardı ki daima "Ben sizin fevkinizdeyim, sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum." demek isterdi. Yavaş yavaş İkbal onun yanında hatasını, dû niyetini ahp ettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor, yanında bir hareket etmekten sıkılıyor, dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. Bir hikaye anlat etmeye gelmezdi. Tezif ve İtraz için o daima kaba kahkahasıyla söze karışır, hikayeyi yarım bırakırdı. Her şey hakkında hepsinden ziyade malumat sahibi olduğuna kanaati vardı. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mühtemeddin yüksekliğini verirdi. Ahmet Cemil bile onun yanında bir şeyden bahset cesaret edemez olmuştu. Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti. Vehbi Bey kış geceleri şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep sermayesiyle bahse iştirak etmiş. Ahmet Cemili zavallı çocuk, daha aklı ermiyor demek isteyen, acıyor gibi bakan gözleriyle sükûta mecbur etmişti. Evin içinde yalnız o vardı. Ötekiler bütün bir alay zuyuf. Sabia Hanım bu kusurlara evvela ehmiyet vermiyordu. Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler diyordu. Fakat sonra, şimdi Sabiha Hanım oğluna bakıyor, onun yanında daha sonrasından bahsetmeye cesaret edemiyordu. Fakat artık o kadar ilerlemişti ki tevakuf etmek mümkün olmadı. Daha sonra seher meselesi başladı diyordu. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu. Bütün bildiklerini, hissettiklerini oğluna söyledi. Ahmet Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten iste diyor fakat tafsilat ve edille nazarı dikkatinden kaçıyordu yalnız şu son tesadüfe kadar Sabıya hanım oh daha ona gelinceye kadar diyordu. Seher evvela ben oturmayacağım diye başlamıştı. Bir gün çarşafını giymiş ağlayarak eli kapının zembereğinde ne dışarıya çıkmaya ne de çarşafını çıkarmaya cesaret edemeyerek saatlerce orada durmuş ağzından bir kelime alınamamıştı. Ya itmi sabat Sabia Hanım Seher'in Vehbi Bey'i mutfaktan iterek çıkardığını arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. O vakit kızı istintak etmişti. Seher yine bir şey söylemiyor fakat yalnız ağlıyordu. Sabia Hanım'a zaten öğrenmek istediği şeyi şu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi Bey utanmak daha ileriye gitmemek lazım gelirken artık Sabia Hanım tafsilatı bitiremiyor. Bir gün diye başladığı hatıralara nihayet veremiyordu. Bütün bu vakit arasında Seher'in musır sükûtu, İkbal'in hazin tahammülü. Sabia Hanım Seher'in kimseye bir şey söylemek istemediği halde İkbal'e hakikati saklamadığından emindi. Bir vakitten biri İkbal ile Seher arasında birbirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet, sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. Halbuki İkbal O neevakit, ik bal neyin var denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. Benim mi? der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk içten gelen sesle ilave ederdi. Hiç. Bilakis kocasına atfolunabilecek bütün kusurları örtmeye çalışıyor, onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. Sabia Hanım yine bir gün diye başladı. Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. Seher'in yine nesi var? Bu kıza bir şeyler oluyor dedim. İkbal'in benze attı. Bu suale birdenbire cevap veremedi. Sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıkaracakmış gibi şaşırdı. Demek ki Sabiha Hanım bundan bir netice çıkarıyordu. Demek ki İkbal biliyor fakat saklamak istiyor diyordu. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkar bir tabip gibi bu anne bedbağ kızının her halini, her sözünü takip etmiş, ondan hastalığının bir parçasını koparmaya çalışmış.